401, numaralı konu, Hz. Ali'nin Amr bin Abdiv'de öldürdüğü zaman şiirler söylemesi, evet, Amr bin Abdi ve zırhlara bürünmüş bir şekilde meydana çıktı, kim benimle savaşacak, diye meydan okudu, Hz. Ali kalktı ve Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın peygamberi, ben onun karşısına çıkacağım, dedi, Hazreti Peygamber, bu amdır, otur, dedi, sonra am, karşıma çıkacak bir erkek yok mudur, diye bağırdı, durmadan am, Müslümanları yeriyordu ve iddianıza göre sizden birisi öldürüldüğü zaman gideceği cennetiniz nerede, niçin karşıma biriniz çıkmıyor, dedi, yine Hazreti Ali ayağa kalkarak, ey Allah'ın Resulü, ben çıkayım, dedi, Hazreti Peygamber yine, otur, dedi, üçüncü kez, Amr bağırdı ve bir takım şiirler okudu, yine Hazreti Ali kalkarak, ey Allah'ın Resulü, ona ben karşı çıkacağım, dedi, Hazreti Peygamber yine, o amdır, deyince, Hazreti Ali, Amr dahi olsa, diye cevap verdi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye izin verdi, Hazreti Ali Amra doğru gitti. Ona varırken şu şiirleri okuyordu: Sakın acele etme, aciz olmadığı halde senin sesini duyan ve icabet eden birisi geldi. Niyet ve basiret içerisinde doğruluk her kurtulmuşum kurtuluş vesilesidir. Ben umarım ki senin üzerinde cenazelerin matemini yapan bir durum meydana getiririm. Geniş bir darbe ki o darbenin anılması her savaşta olacaktır. Ama Hazreti Ali'ye "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Ali: "Ben Ali'yim." dedi. Am: Abdi Menaf'ın oğlu Ali mi? dedi. Hazreti Ali, ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Am, ey kardeşimin oğlu, amcaların arasında senden daha yaşlıları vardır, senin kanının akmasını istemiyorum, deyince, Hazreti Ali, lakin ben, Allah'a yemin ederim ki, senin kanını akıtmaktan zerre kadar çekinmem, dedi. Bunun üzerine Amr öfkelendi ve indi, kılıcını çekti, sanki kılıcı bir ateş parçasıydı, sonra Hazreti Ali'ye doğru yürüdü, am, Hazreti Ali'nin miğferine vurdu, onu parçaladı, kılıç miğferin içinde Kaldı, ve Hazreti Ali'nin başına değecek şekilde onu yardı, Hazreti Ali, Amr'ın tam omuz damarına vurdu ve onu düşürdü, ve toz dumana karıştı, Hazreti Peygamber tek bir sesi işitti ve bildi ki Ali, Amr bin Abdülk'le öldürdü, işte orada Hazreti Ali şu şiiri okudu, acaba yiğitlik iddiasında bulunanlar benim karşıma mı çıkıyor, arkadaşlar, siz beni ve onları baş başa bırakın, bugün beni kaçmaktan alıkoyan katlanmak bilmeyen bir kılıcın başıma indirilip de işi ve savaş anında Hazreti Ali sonunda şunları söyledi, o, hamakatından taşa taptı, ben de doğruluğumdan Muhammed'in Rabbine, onu kum dağları arasında yatan bir hurma ağacı gibi toprak içerisinde düşmüş olarak bıraktığım zaman döndüm, onun elbiselerini almaktan iffet ettim, namusuma yedirmedim, eğer ben düşmüş olsaydım mutlaka o benim elbisemi soyup götürürdü, ey hizibler cemaati, sakın Allah'ın dinini ve peygamberini mahrum edeceğini sanmayın, sonra Hazreti Ali, Hz. Peygamber'e yöneldi, Geldi, mübarek yüzü pırıl pırıl parlıyordu, Hazreti Ömer, niçin onun zırhını sırtından çıkarmadın, o zırhtan daha kuvvetlisi Araplarda yoktu, deyince, Hazreti Ali, ona vurdum, o, avret mahallerini bana gösterdi, ey amcamın oğlu, onun elbisesini soymaktan artık haya ettim, dedi.